را ي ر نا İlerasın diye günlerin müstakab, en fazla diyor, İnni minna le'nâcâcenî Ennâ و هو لي يوم الدين والله يوم لي واللّه إنهم في ضلال قمنا قلنا لله ارني كم او لا قلنا جمع او لا قمنا او لا لكف او لا هل Oh my God, I am on the road, on Allah'ım, Allah'ım. Tanrı'dan bize şükran yardım ve mağfiret dileriz. Ezizlerimizin elinden ona sığınırız. Allah kime izaret ederse onu kimse sattıramaz. Kimi de ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yürüdür. sonradan icap edilen her şey bidat her bidat dalalet, el dalalette ateştenir. Hepimiz esselamu aleyküm. Allah'a Allah şu meclisimize rahmet etsin. Razı olacağı ünelleri içlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nazir etsin. Allah azze celle bizleri bir an olsun, meslimize bırakmasın, bizleri de meslimizi de çevirip insanlardan eder. Kimi yüzlerin ağrı, kimi yüzlerin kararacağı bir yerde, Allah yüzleri ağaranlardan eder. Burada dost olduğunuz gibi, orada da dost olanlardan eder. Burada dost gözünüz, Orda gözlerine düşman olanlardan eylemesin. Evet kardeşlerim. Rabbim Anadolu ve Teala, ben dinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye. Allah Azze ve Zelle'nin Resulü'nün ashabından İbn Park, bu ayet özellikle kullukla alakalı gelen bölümde her sözde, her işte, her amelde yani ben dinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece beni uygulamalarız. Yani bana kulluk etmeleri için Bizim yaratılış sayemiz kulluktur. Yani eyleme döktüğümüz her noktada Allah'ı razı etmek zorunda yaratılan insan. Ve Allah Azze ve Celle kulluk üzerine yaratmış ama bizleri despot olarak sen şunu yap, bunu yap, ne yapmamış, dememiş insana iyiliği ve kötülüğü öğretmiştir. Şen büyük Allah'ın zeytinyağının 1889. ayetlerde biz insana iyiliği ve kötülüğü ilham et, yani öğretmiştirmiştir. Onun için doğan bir çocuğa baktığınızda iyi muamele yaptığınızda size sevgiyle baktığınız güldüğünüz ona bir cincik atsanız, bir kütülük yapsanız hemen ağladığını, sizden çevirdiğini ve çağırdığınızda da kaçtığını Bu sonradan öğretilen değil, onun fıtratında olan Allah Azze ve Celle'nin onu yaratmışında ona verdiği nedir? Kuyru hasretlerdir. Biz de fıtrat üzerine yaratılan insanlarız. Yani Allah Azze ve Celle Resulüyle diyor ki her evet, doğan çocuk İslam üzerine doğar. Ana baba neyse? Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Medyus ise Medyus ya da bizim çekmeleri ise çöpse tek Siz diyor hiç bir hayvan yavrusunun doğduktan sonra eksik bir hareket yaptığını gördünüz mü? Düşünün etrafımızda birçok hayvanların görmüş, görmüşsünüz. Bir koyun yavruluyor, bir inek uzağa alıyor. Dolan yavru aynı eşsizlerinin yaptığı hareketi hemen yapmaya Bir terbiye eden, bir süreçte ne yapmıyor? Geçmiyor. Ama insanoğlunu Allah Azze ve Celle belli evrelerden geçiyor. Kullukta insan doğar doğmaz ne yapıyor? Mükellef kılınmıyor. İlk başta mükellef olduğu nedir icbari kulluktur. Daha sonra da ihtiyar-ı kılmaktır. kulluk dediğimiz yani Allah'ın bizi az ve gelmenin yarattığı bir fıtrat üzerine yiyeceğiz, içeceğiz, üyüyeceğiz, korkacağız, seveceğiz, bu arada bizim sorumlu olduğumuz iş yer neresi? Bir insan kola olmadan ne derler? Kolsuzun ol, Saç döküktür her şeyinin gibi. Ne derler? Saç döküktür. Sadece ol ne mi? Veyahut işte herhangi bir uzun vardır Ama onu bir aşağıdan olarak değil. Bir lakabı olarak onu da ne yapar? Devam edin. Ama her şey sağlam, güzel, yakışıklı fakat onun aklı yok. Kim değer verir? Hiç kimse ona ne yapmaz? Değer vermez. İşte insan olduğunda buluğa erene kadar ilk sorumlu olduğu şeylerdir akıldır. Akıl sorumluluk melekeleri gelişe gelişe gelişer buluğu çağına gelene kadar onu ne yapar götürür. Buraya kadar insan yaptığından sorumlu değildir kişilere karşı sorumlu olabilir yaptığından ama Allah'ın indinde iyilik cevap türlüsünden bir şey yaparsa verilir yazılır ama günah işlese neydi sorumlu değildir. Ta ki buluğa erdiğinde erkekse kaç yaşındaydı? 14 yaşında ve yavuz Kız çocuğu hayır gördüğünde ne yapmıştır? Buluğa ermiştir. Artık bundan sonra insanın neye muhatap olması gerekiyor? İhtiyaret yani dininden gelen emir ve nekilere muhatap veriyor. Artık aklın görevi ne oldu? Gelen vahye teslim olmaz. Akıl vahye teslim olmuyorsa direniyorsa Allah Azze ve Celle'nin kitabında Meclis Suresi'nde dediği gibi o nefsini, hevâsını, ilâh edinleri görmedin. Ne yapıyor? Akıl üstündür diye direkerek vahiy ile aklı ne yapıyor? Karşı karşıya geçiyor. Halbuki akıl vahiy tabi olduğu müddetçe akıldır. Bir gün arkadaşlarla kendi aramızda nazara ediyoruz. Boşa geçmesin diye. Ak verir Kur'an'da eşek kelimesinin geçtiği yerler söylüyoruz. Dördünü getirdiler. Birine arkadaş diyor ki bir tanesi onlar bir, senin tadını. Onlar eşitlerden de Onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da aşağı var. Beşinci bulamayın, oraya gittim. Ayette. Onlar hayvanlar gibidir. Doğru. Ama Allah Azze ve Celle devam ediyor. Onlar hayvanlardan da aşağı Eğer bir akıl rabbi bulamıyorsa, yani ona bunu ibadet yapamıyorsa, hayvanlardan da ne yapıyor? sadadır diyor. Niye? Bir ineği sütünü sadığınızda, etini aldığınızda selamın ücretini diyor mu? Ya bana tamam vermezsen sana vermem diyor mu? Yok. Onun ilk hakkı, yaratılışı onun üzerine Allah yaratılan her şeyi insan elbine verir. Sadece teşekkür ediyoruz. E, teşekkür istiyor, ibadet istiyor, başka bir şey değil. Kıyametten sahneye baktığımızda, ey kulum diyor, kazandığın her şey alemden. Eşlerini, çocuklarını ver de, bu duruştu, müşkuldurdan kurtul defek, verir misin? Bu her şeyini bağışlarsın. İstemden bunu da istemez. İstem ver sadece bana ibadet et. Yani şüphe, dönmedi diyor. Ve o orada ne yapıyor? O müşkilatini verse de kurtulanmış. Demek ki akıl vahiyle muhatap olduğunda vahiye tabi olmak zorunda. Peki kardeşlerim buradan duralım. Şöyle yaşadığımız topluma göre. İslam dini ne dini derler? Yaşadığımız toplumda akıl dinidir. Mantık dinidir. Hakları mantığa uyması gerekir. Peki Allah Azze ve Celle'nin kitabında gelen bir ayet-i sen gördüğün nedir, iman nedir, dinlensin. Biz sana öğrettik, sen öğrendin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet gelene kadar kişiliğine baktığımda bir olan bir kişiliği vardı. Bütün fıtri hasretlerinde hiçbir meselesinde ne bir yalana, ne bir hileye Hangi bir kandırmaya, hiçbir şekilde ne atmamış, gitmemiş ve insanların içinde akıl danışla muhammedin emin durumuna ne atmış gelmiş. Bunlar rağmen Allah Azze ve Celle, bu sana yetmiyor. Biz sana öğrettik, sen de ne yaptın? Öğrendin. Yani İslam değil, akıl değil, neymiş? Vahiy, nasildiğin. Senin aklın gelen nakle anlamaya yorulduğunda bu sana ne yapıyor? Fayda sağlıyor. Peki İslam dini nakül dini değilse akıl dini desek ne olur? Demokrasi olur, laiklik olur, şemalizm olur, cumhuriyet olur, sosyalizm olur, olur, olur, olur. Ama vahiy dini dedik ki bunun adı İslam senin adında Müslüman olur. Başka bir ismle sıfatlanan sen ne yapmazsın? Sıfatlanmazsın. Dünyanın neresine gidersen git, selamun aleyküm dediğimi seni muhafaz bir müslüman aleyküm selam. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden geliyorum. Merhaba, selamınız. Anladın mı? <gülüyor> Çünkü <Şu, gülüyor> İstanbul'da ne vardır? İmmetlilik vardır. rengin, dilin, ırkın ne olursan, hangi konumda olursan ol, sen akıcıdır. Çünkü bizim beş vakit namazımız ilk gibi aynı sırada Allah'ın huzuruna ayaklar, ziller, omuzlar birleşerek ne yaparız? durur İşte fıtrat üzerine yaratılan insan fıtratını bozmadığı mükemmel rastlığını çok daha ıslatmamış. Ama hadis-i şerife dikkat ederseniz ana baba neyse çocuğunu da ne yapar? Öyle yetiştirir Şimdi bakın yaşamış olduğumuz toplumda iki tane etmiş grup seçelim. Alev var mı? Bak evet. Sünni var mı? Bak Senin için inanan küfreder mi? Allah sağlığını Ama bizim toplumumuz zaten bu ikiye alalım. Sünni devinen bir ailenin çocuğu olsa ne olarak yetiştirmek ister? Alev ister mi? Onun inancında istemez işte aile, aile ne yapar? Doğan çocuğunu da aynı ister. Aynı hadiste yahut işte hayat olmasını Hristiyanlar isteyen, Mezhepsite ise gözü. Yani Allah azze ve celle Araf suresinin 72 ve 173. ayetlerinde dediği gibi Allah ademin sundan kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkar. Ve onlardan bir ahit aldı. Ne diyor? Ben sizin yaptığınız değilim. Hani hocalarınız camide öğretirler, neler mandal verirler, neler. Hani kârlı diyor. İşte bu ayet i kerimede Azze ve Celle ben sizin değil değilim. Oradaki bütün ruhlar, ki kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar, evet, herinizin yaptığımız. Ayet burada bitiyor mu kardeşler? işlemi devam ediyoruz. Yarın kıyamet günü. Ben bunu bilmem. Veyahut ebeleynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlar. Biz de onlardan sonra gelen nesil. Onlar ahdi bozdular. Onlara azap etmen hasebiyle bize de azap et bana da azap etme demeyiz biz diye hepinizin üzerine bu vakaını ne yapsın? Yani bu neyi gösteriyor? İtibarik kullukta senin tabi olduğun anam baban olabilir. Ama mükellef olduktan sonra sana ulaşan her şeyden artık olur. Ne alevliği, ne sağlığı, ne solcuyu, ne şücüyü, bucuyu hiçbir zaman madiret ne yapamıyorsun artık? Getiremez duruma geliyorsun çünkü artık vaniye Hatta kitap evliyle gelen hafif de. Müslümanın naklettiği iman davasında Ali İskenderi İslam diyor ki Yahudilerden veya müslüman. Eğer şimdi benim isminde bir yerde bana iman etmeden ölür, samodrus bir şey tüzermiş. Neden böyle diyor kardeşlerim? Çünkü İncilde de Tevratta da Allah Resulü Ali İskenderi İslam'ın var ve onlar Allah Resulü'nün öz çocukları gibi ne yapıyor? Tanıyan bir insanlar. İsmini duysa tabi olması şekilde. Ama size öyle bir Çünkü ayet-i kerimede Allah hiçbir karnı uyarıcı göndermeden azar ve İnsan bilmediğinde neden bilmiyor diye sorun var, Ama insana ne yapılır? öğretilir. Bilgi ise doğum bilgi insana gelmesi gerekir. Aynen Enfas suresinin 42. ayetini okursanız Allah Azze ve Celle diyor ki iman edin ama yani isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Yani senin iman etmen benim ilanlığımın şeyini artırmaz, küfretmen de ama iman eden de küfreden de ne yapsın? Açık delillerden sonra iman etsin. Yani bilerek küfür edecekse, bilerek ne yapsın? Bu bizim için çok önemli bir ayet-i kardeşlerim. Demek dinini yapan, dinini yaşayan insanın bilerek yapması gerekiyor. Bilmeden yapılan bir ibadetle bilerek yapılan ibadetin sevabı aynı mıdır? Eğer bir insan yapmadan önce bir ameli öğrenirse, Mesela bazı arkadaşlara sordum Halbuki'den. Allah aşkına memnun kılsın. Hangisini yapsın mı? Hala 10 lira vermiş. Hatta 20 lira harcamış. Daha çeşitim geldim mi? Hacın şunları var. Hacı Kral, Hacı Temesli, Hacı İfrak değil mi? Yaptığın hacı, ne hacı olduğunu şeyinde değil, arkında değil. Ulan 20 lira veriyor mu? Da. 20 dakika otur da şu hacı bir öyle mi ölemiyor. Bilerek Hem ya. yani Bilerek yaptığın bir ibadetle ya yani rastgele yaptığın bir ibadet aynı değil ki. Ama aynı şahsa bakın, hoş geldiniz. Aynı şahsa bakın, bir futbolun ismini, bir antrenörün ismini, bir arabanın markasını, kilometrede bir kadın ne kadar götüreceğiyle ne hepsinin hesabını biliyor. Aynı bir sessenden baştıran ne açacak ismini. Belki harcı da gitmedi demedi. Falan gitti. Demedi, aşağıdan mı kalıyor? Bunu da demek istedir. Ama haç ibadeti ki Allah Resulü Aleyhisselatü kimin haccı mevruysa anasından doğduğu gibi e, ne yapar? Hepsini kılar. Bilerek yapıldığında ibadet insana ne yapıyor? Fayda sağlıyor. Ama biz de bestuha var. Haçta biliyor musun? Kim hacce gider de haccı mevruy olmazsa bunu yerde sürtsün, bunu yerde sürtsün, bunu yerde sürtsün. Kim diyor? Allah Resulü'nün İslami. Yani gittiğinde mecbursun. Sen o halime durdun. Mecbursun. Ve gerek yaparsan İşte yapılan ibadetlerde de son baladan çıkar gibi yapın. Çünkü ibadetin kabulünde iki tane esas var. Işte. Birisi diye geldiniz buyurun. Allah, Allah Yani ilk soruda Allah için yapılan bir mübarekte soru sorulduğunda Allah için sözü geliyorsa bu Beytisat yerine ne yapmış? gelmişti Aynen namaz meselesinde olduğu gibi iman bu ile imanlar Malik Muassa'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu Mekke'deki Kabe'nin orada ciddi geldi bana üç gün namazı talim ettirdi. Gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, öylece namaz kılın diyerek tek becerse ama kadar namazı ne yapıyor? Öyle. Bir kardeşiniz namaz kılıyor, biri de onu indiriyor. Vakti dikkatini çekti bazı kardeşler. Geliyor dikiliyor. Soruyor. Nasıl namaz kılıyorsun? Öpür Peygamber Haris Sala kılmışsa öyle kılıyor. Bu nasıl cevap? Güzel. Öbürüne geliyormuş. Ben bunu görevkiliyorum. Ona göre fers gelmiş. Haklılık geldi. Ama ben yaptığım haberin delilini biliyordum. Allah'ın böyle yapılmış. Bu halilerin üstünde senin üstüne neyse neyse ne deliller geliyor. Sen adam taşımaya başlıyor. Ben bunu bir kocuya sorayım. falan. Söyle sorarsan sonra İlimle, bilgiyle yapmadığın bir amel Yaptığın amelin yani tersine veya farklılığına rahat yana kadar müşkürat yok. Rahatladığında bir müşkürat var. Bir de terslik var. Belki mi doğru, on iki mi doğru. On iki mi yanlış, belki yanlış ölçmeye gidiyor. Ama ölçü insanlara gider. Güzel mi? Onun kantarı farklı tartar. On iki Farklı. Ama iktiraf ettiğiniz bir meseleyi Allah'a ve Resul'una götürürse ki Allah'ın erdiği Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız hüsnün aklınızda nedir? Daha hayırlı diyor. Ve ihtilaf orada ne yapılır? Rahatlıkla çözülür. Ama insanlara gittiğinde hasmerleşerek ne yapar? İhtilaf tamamen, belki ayrılığa belki tamamen ihtilafa ve cemaatlara ne yapar? Çekilir. Bu kadar cemaatin çıkmasına sebep Allah'ın nafları düşürür. Doğru Allah Azze ve Celle bir olun, beraber olun, cemaat olun, ayrılmayın, gücünüz kırılır diyorsan ihtilaf mı rahmet, ittikaf mı rahmet? Hangisi? Ümmet'in ihtilafı rahmet mi zulmet? Hangisi? Zülmet. <gülüyor> ha? Olur mu canım? Ümmet'in ihtilafı rahmet yani insanlar yapmıyor. Ama ben, ben şey müşküratların içinden çıkamadıkları için bir sözü şey Allah Azze ve Celle kitabında bölünmeyin, parçalanmayın derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birlik ve beraberliğe dikkat ederken bir namazda bile tatların düzgünlüğü namazın tamamından ders. namazda ben sizi arkamda da görüyorum topukları birleştirin omuzları birleştirin saplarınızın arasında boşluk bırakmayın veyahut sapların arkasında tek başına namaz kılmayın. Bir namazda bu kadar dikkat ediyorsa veyahut namazda saplar dağınıksa o müminlerin kalpleri de birbirine bakmıştır. Diyor. Kalplerinde buzunun, huşunun ihlası, neşerini göremezsiniz. Bakın bir namazdaki düzgünün insanın kalbine, ameline kadar ne yapıyor? yanlışıyor Veyahut Allah kendisine razı olsun, i̇bn Abbas bir gün size geliyor. Adamın namaz kılarken böyle baktığınız orasını burasını taşıdığını görünce bununca kalbinde arkadaşımızı gösterdiği ihlas, iman samimiyet olsaydı namazına namaz. bizim zamanımızda diyor biz Kıble cihetçinin Seyit'e cihetinden ileriye kafamızı ne yapmazdık? Kaldırmazdık. Ve çarşıya gittiğimizde herkesten alışveriş yapardık diyor. Ama diyor, orada İhlas dedi, namaz kılan gösteriyor. gösteriyor. oğullarından başka alışveriş yapacak kimse kalmaz. Bakın bilmemazı, düzgünlüğü insanın her şeyine düzen ne yapabiliyor? Silayet edebiliyor. Dikkat etmemesi, ticaretinden her şeyini ne yapıyor? İçine Onun için yapılan her ibadetin kabulünde benim için Allah için olacak ikincisi de Peygamber Ali selamın sünnetinde ne yapacak abi olacak. Eğer bunlar olmuyorsa, küçük yanlışları halletmek mümkün değildir kardeşler. Çünkü Allah azze ve celle Bakara Suresi'nin 21. ayetinde Allah ulummanlar için, ahiretsizlik edenler için en güzel örnek en güzel örnek kimdir? Peki bugün bu örneğin inanan insanlar tanıyor mu? Ondan gelen sözleri hayatına geçiriyor mu? Ondan din adına gelen ikadeler biliniyor mu? Yoksa başkaların isimleri, sözleri mi önceden açıkmış? Herhangi bir meselede itiraf edildiğinde, yani şurada bir mesele var, Allah Resulü'nün, İstelatü Resulü'nün bu konuda bir şey demiş, şurada da birileri bir şey demiş, hangi söz tutulur hale geldi? Allah, Allah Resulü'nün bir, kişilerin. Aşağısın, bir Neden? Çünkü <gülüyor> insanlar bile bile yozlaşınca cennet. O da mümkün. ilim bitti. bitti. İlim bitti. Mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 58. ayetini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına buna izah ederken diyor ki, peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrılığa düşmez. Diyor. Sadece münakaşa ve ceder bu kalbi ikiliğe neden olan bir idattır diyor. Gayet kelimeyi okuyor. Diyor ki me'anem, onların sana gelirdi. Senin idanın mı hayırlı yoksa benim sırf bunu ceder için söylerler onlar cederidir. Demek ki ilmin olduğu bir yerde cedelin olması mümkün. İlmin bittiği yerde ceder başlar kardeşlerim. Ve sevbandan gelen rivayet, Allah kendisine razı olsun. Allah diyor, hangi kalma azap edecek onlardan ameli alıp herkesin de konuşmasını Yani ceder ettiğini görürsün. Ama sahabeye bakın, Allah onlardan razı olsun.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 o kadar belki istiyorlar ama bugün biz çok rahatlıkla yapıyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark onlar öğrendiğini amel ediyor. Bizse öğrendiğimizi nakletmeyi amel etmeyi seviyoruz. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın İmam Nesai'nin bugün de naklettiğim kardeşlere sabdın inanda naklettiği gibi Allah Resulü aleyhisselam bir gün namazdayken ayakkabılarını çıkarıp sağa koyuyor. Sağaca sanki komut almış gibi onlarla çıkarıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra asabına soruyor. Neden çıkarttınız? Onlar diyor ki Allah'ın Resulü Vahiy geldi. Bir an olsun teyir etmeyelim diye hemen ne yaptık icap ettik. Allah onların imanını iştiyatını size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ayakkabının altında necaset kalmış. Gidris gelip bunu bana haber verdi. Ben de onları onun için çıkardım. Siz Yahudiler ve Hristiyanlara muhalefet edin. Onlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Siz ayakkabılarınızdan meslerinizle ne yapın? Namaz kılın. İyi ama yallahın Resulü var. Medine'nin işte çarşı develer çok o zamanlar onların işte bıraktığı şeylerden birçok şey bulaşıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor, toprağa ayağını şöyle sürtün. Toprağı da temizle içi sürtün. Oraya sürtersin. Bu da bunun ne yolu? Kepaleti olur. <gülüyor> Bunu ki anlatıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ayak tadıyla ben cami, midir, selam, her temiz yoktu. Allah'ın da Kıvırmalar. Kıvırmalar tabii de çok yadırlar var. Çok yani. Eğer ülkada namaz kılıyor. Çok sıcak. Kolları maçıp başına da bir şey almamışım. Adam önüme geçti. Şuna bak. Hem bunlarsa, hem kafa açık. Böyle namaz mıdır? <gülüyor> mı bulunuyor? Söylesene Adamı yakaladık yani, sorsa. Haram mı? Ya bunun böyle yapılmayacağına bir belirgin var mı? Yok. Ama böyle görmüş, o gördüğü din ve seni de ne yapıyor? Yargılama yoluna gidiyor. Halbuki dinde ölçü olan nedir? Peygamberin sünnetidir. Bir gün An-ı -Sel Selam ashabına nasihat ederken böyle günler gelecek ki çok karanlık günler gelecek. çok kargaşan günler olacak. Sünnetten bir de geldi. Ve bir insan bidat-ı reddedip sünneti hayatına geçirdiğinde vay dinden bir şeyi reddediyor diye salgıçamlar diyor. Aleyhisselatü devam ediyor. İslam bir koronu, bir ateş kalacak diyor. Ne anında onların ve o gün diyor kim sünneti savunur, bidat-ı reddeder ve saldıranların saldırılarına tabrederse, yani Allah'tan fecrini beklerse, sizden 50 tanemizin ecli kadar fecir vardır. Ve susuyoruz. Allah onlardan daha olsun. Saadet acıf edin. Ey Allah'ın Resulü, o günkü 50 kişinin tameli yani sevabı kadar mı ecli var? Sizden bir asabını göstererek 50 tanemizin ecli kadar var. Mükafat bu kadar büyükse demek ki yapılacak amel de neymiş? Bu kadar büyük ve bu kadar önemliymiş. Ve salgın da demek ki gerçekten çekin olunmazmış. Elin sahabeden varmış bir ağzıyım. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin, ilim versin ve bunu yaşayan, yaşatan samimi kullardan verir. Saldır bir parola var kardeşlerim ilim sonra sorunlu ya Yani yeri yer bilmeyi yeter. Hoca derler, kompas derler, haçı kompas derler. İlim neyi doğuracak? Ameli geçirecek. Amel de sadece sana mı davet etmezsen yaşayabilir miyim? Mümkün değil. Amel de seni davet etmiş olacaksın. Davet etmiş olacaktır. tela yağmur gibi, onu da ağlamayacağım. Sabredeceğim. O 50 tane sabrenin elli gibi ne yapacağım? Ecir Ama burada değil. Or. Allah hepimize hayır versin. Bunu anlayanlardan ne İşte ihtiyarik kuruluk dediğimizde yani seçme hakkına sahip olduğunda artık hakkı seçeceksin. Bakılır değil. Ve akıp gelen vahyet habi olacak. Habi olmadığı noktada sıkıntı Mesela düşünün, işte kurban mı, oruçlu farz olan mı? Senede nedir? Bir hafta veya bir günlük değil Bir hafta veya Ramazan ayında. Şimdi insan senede bir ayda yaptığı bir ameli on bir ay geçince biraz bilgiler zayıf veya bir şey biliyor veya gerçebiliyor değil mi? Olmaması gerekir ama insan en azından unutabilir. Ramazan ayı neyle başlar? Duvara yakışan üç saati evlerine yani. Neyle başlar? Neyle başlar? başlar? Neyle başlar? Neyle başlar? Neyle başlar? Neyle başlar? Neyle başlar? Neyle bugün o kadar çağdayız ki. Atatanelerimiz var, gözleniyor. Yani çağ dışında mı yaşıyoruz böyle filan? O kadar kolaylıklar var. Adam bastırıyor bir şeyi. Ki ben de takvim yaptım 36 yılında. Ömür boyunca dedi ki takvimde ne olduğunu biliyorum. Ben yani, biliyorum. Yaptığında ben bayram günlerine hep Allahu u Alem diyor. ve oraya yerde yazdım. O yaprak takdimlerine. Hilal-i Gön oruçtur. Hilal-i bayram. Şayet hava bulup doluysa otuza tamamlıyor. Nereden getirdim ben bunu? Şimnette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Böyle diyor bu sene kurban meselesinde insanlar ikilafa düştü mü? Nereye gittiler halk çaresi için? Yani Adam marketten alışveriş yapıyorsa markete gidiyor. Marketini değiştirir mi? Oraya alışmış. O yolu gidiyor. Başka öyle ki. Nereye gidiyorsunuz sizler? Mesela? mesela Mehmet Görmez ve 20 senedir arkadaşım. Anladım. Oraya oturanla Mehmet Görmez, oturmayan Mehmet Görmez aynı değil. Oraya oturmadan farklıydı, oradaki değerleri, yapılan işleri eleştiren birisiydi. Oturduğunda tamamen o pozisyona düştüğü gibi daha detay duruma düştü. Mesela kurban meselesinde kurban bir hikayenin kaçında kesilir? Yani zamandan ayı gittiği başında bir dokuz günlük ne var bir obsiyolun, yani işi halledecek. Bir giden gönlüne meselesinde hemen alelacele bir söz söylediler. Bütün dünya milletleri ayrı Türkiye tuttu ayrı bir günde ne yaptılar? Kurban kestiler ve inanan insanların arasında hep böyle bir acayiplik oldu. Yani i̇badet ediyor ama bir böyle bir tam manasıyla ne yapamadılar? İbadeti yerine getiremediler. Niye? Niye? Halbuki dinimize göre kurban bir günde mi kesilir? Söz günde mi? Kaç? Mümin için şüpheli şeylerle hadi bilmiyorum. Bir söz geldi dedi ki bugün bayan değil. İkinci gün kesse o şüpheye binayın daha hayırlı değil mi? Bu değerlendirilmesi gerekirken bu bile ne yapılmadı? Değerlendirilmedi. Sen arkada bir çiftliğe gittim kesmeye. İlerleme görüldü yani birinci günü kestim Türkiye'de, ikinci günü kestim. Birinci günü tam 153 tane büyük baş kesmişler, savaş alanı gibi bir dinle. Ne kadar büyük? Yani insanlara bir ibadette Allah'ın dininden gelen hükümleri öğretemez vaziyete düştük ve öğrettiğinde de kimine işte su uçuyor, kimine bakar, kimine meskûs, kimine büyük bir Halbuki o gelen sözün Allah Resulünden gelen bir söz olduğunu ki sanatamazmış. Bir tanesi çıktı, ihtilafın mesaliye dedi. Kendi bilene manaya geldiğinin farkında değil. Kimisi dedi, şurada görülürse onu bağlar, burada görülürse onu bağlar. Sanki aynı güneşe kamacı lazım. 12 ayı yedir, 12 ayı yedir. Aynı dünyaların insanı değiliz aynı dünyada yaşayan insanlarız. Aynı Allah'ın kullarıyız aynı ilaha Aynı Resulü sünneti olarak ibadet etmek zorundayız. Ve itiraf ettiğimizde de Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine götürürsek aramızda bir müşkün kalır mı kardeşim? İşte ilmi olmadığı yerde ilim gitti mi, insanların sözleri başlar. İnsanların sözleri geldiğinde de bu en akıllı ki şey. Bu selam kalır da. Öbürde de ben akıllıydım. Hiç kimse aklının eksik olduğunu birinin yanında söyler mi? Allah hepimize akıl nimeti vermiştir kardeşler. Hepimizin düşüncesi, kavrama kabiliyeti çok farklı farklıdır değil mi? Bu aklının üstünlüğü veya öbürünün azlığı birbirinin üstünlüğü sebebi değildir. Neden? Allah'a böyle gelmemende soru ne diyor kader yine, sizince zeki olmanın Biraz gerisiz halde olmanız bile hazır değil Allah'ın sana verdiği bir şey. Birisi hemen anlar değil mesela. Ben ne biliyorum? Kalıp kafalısa on sene sonra alır. ama anlar. Yani insanın bunda birbirlerinin üstünden ne değildir ama Allah yanında takva yönünde insanların birbirinde takviye kardır. Allah her hayırlı kutsun, takvalı alınsın ilmin geldi, amele döküldüğü, davet edildiği her yer hayır kardeşlerim. Allah da sizin hayrınıza atlasın. Bilim, davet, aynı bir asartya denir. Düşünün, bir fikneye gideceksiniz, bir rahatlama, hep bir su başına, suyu bol olan, yeşillik olan yere gidersiniz değil mi? Aynı Allah azze cennetten bahsederken kitabında ne der? Altından ırmaklar akan buruklar. Devlete koşunları. İnsan da dünyada hep böyle geçindiği ilimde, amelde, davetle döyülür. Rahatlatır. İlim ne kadar olsa, su ne kadar gelipse o kadar temizlendirilirse arınır. Ama ilim ne kadar azaldı? O su kesildiyse, o su orada birikmişse ne yapar? Kokmayamazsın. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine geldiğinde bir dua ediyor, hatırlıyor musunuz? Evet. Ya Rabbi bana Ömer'in tercih edildiğin gibi Medine'de evet. buraya diyor salgın hastalığı sokma. Niye diyor? Çünkü Medine'de bir su var kardeşlerim. Şuradan doğar şurada batar gideri yoktu. O su birikintisinin orada durmasıyla Sürekli salgın hastalıklar bulma olurdu. Suyu da çok acıydı. Oraya gelen muhakkak rahatsızlanıyor. Mekke ve salgın hastalık giremiyor Değilir musunuz? Biliyor Diyor musunuz? Allah'ın suyu var. Ya Rabbi Atatürk İbrahim'in Mekke'yi harem kovduğuna gidip bana da Medine'yi haram Buraya salgın hastalıkları sokma. Suyu tatlı ve şifalı kıl etini bitirmedir. Ekinini naz bereketlendir. Orada da diyor ki Hasan İbrahim eğer diyor dua ederken aklına bu bu bak yani. Ekim gelseydi ona dua etseydi Mekke'de olamıyor. Olacak bile bitmeyecektir. Bugün hacca giden insanlar bakın Mekke'de et yerler, su içerler bitmez. Her şeyin anlamasıdır. bu İbrahim'in yolu ve yine de Ama bunu bilerek, dikkat ederek bakarsanız bunun tadına ereriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada yaptığı dua ile Ya Rabbi diyor, vallahi diyor kavmin beni Mek Mekke'den çıkarmasaydı ben çıkmazdım. Ya Rabbi bana Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi sevdirdiğin gibi. O kara taşlık İslam'ın merkezi oldu. O acı sular ne oldu? Tatlılaştı. Oradaki insanların gönülleri İslamlar ne yaptı? Aydınlandı. İşte atmazsa bir ilim oradaki su kokmaya başlar. Hastalıklar ne yapar? Herkes gayet eder. Çünkü su içecek. Sonra ne olur? Alimin bir kitabında yazıyor. Diyor ki köşün gününde bir çeşire varmış. İçen kafayı bozuyor. İçen deliriyi, içen deliriyi alim ailesini ve çocuklarını topluyor. Diyor ki, tamam bu çeşmeden su içmeyelim. En son kim kalıyor? Alim. alim ve ailesi. Herkes alime ve ailesine çocuklarına belli değil. Bugün gün bak bir alim topluyor. Çocuğun, çocuğun, hanımın. Bir şey böyle olmayacak. Ya bu çeşmeden içine bunun içine karışalım. Allah inşallah bizleri bu duruma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 fakir varsa buyur. Allah